Alkollü restoranlarda alkol tüketmesek bile yemek yemenin dinen herhangi bir sakıncası var mıdır? Evet. Bu soruyu farklı şekillerde de sorabiliriz. Daha önceki programlarda da cevaplamıştık. Hı hı. Yani alkol satan bir yerden helal bir ürün alınabilir mi? Evet. Bu da bunun benzeri. Yani bir Müslüman imkan olduğu kadar, mümkün olduğu kadar alkollü olan, alkol satan veya alkol de ikram eden müşterilerine, lokantalardan yemek yemesi uygun değil. Bakın helal değil demiyorum. Çünkü orada kendisi evet. içki tüketmeyecek, içki de satın almayacak, kendisine sunulmayacak. Ancak kendisi helal bir şey yiyecek. Bununla birlikte bununla birlikte bir Müslümanın yanındaki masada içki servisinin yapıldığı bir lokantaya girip orada yemek yemesi doğru değil. Zaruret olsa mesela diyelim ki bir yere gittiniz, orada tamamen lokantalarda bu şekilde bir hizmet yiyeceğim? bu şekilde bir... İkram da denilmez ama ikram yaptı diyelim. Evet, hocam. E, orada başka çareniz yok. Açsınız yiyeceksiniz. Hatta böyle bir durumda gidip salatalık alıp peynir alıp bir yerde yemeniz o lokantada gidip işkili lokantada yemek yemenizden daha uygundur. Dolayısıyla Müslüman şahsiyetli olacak. Yani şimdi gayrimüslimleri görüyoruz. Bakıyorsunuz ki o kadar birbirlerini destekliyorlar ki dünyanın neresinde bir Yahudi olsa en ufak bir zarar görse dünyanın öteki tarafındaki Yahudi bakıyorsunuz sahip çıkıyor ona. Şimdi Müslüman da birbirini desteklemeli. Ben neden bir Müslüman olarak Rabbim eğer yasaklamışsa, işkiyi yasaklamışsa, ben işkiye karşı bir tavır sergilemiyorum? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuyor mu? Men رَأَ مِنْكُمْ مُنْ كَرَمْ فَلْيُغَيِّرْهُ yedi. Sizden bir tanesi Allah'ın yasakladığı bir fiil gördüğü zaman, şahit olduğu zaman onu eliyle düzeltsin. فَاِلَّمْ يَسْلَطِعْ فَبِلِسَانِ Eliyle düzeltemiyorsa diliyle müdahale etsin. فَاِلَّمْ يَسْلَ en azından diliyle de düzeltemiyorsa bir tepki koysun, tavır koysun, yüzünü ekşitsin. Yani bir Müslüman karşısında haram bir fiil işlendiği zaman e, oradan çekip gidip hiçbir şekilde bir tepkisini vermeden bir davranış sergileyemez. Dolayısıyla şahsiyetli olmalı Müslüman. E, dikkat etmeli bir zaruret olmadığı sürece e, gidip o lokantada yemek yememeli.